Günaydın. Haftaya hep beraber uluslararası çabalarla kazanılmış bir başarıyla başlayalım bugünkü programımızda. Geçtiğimiz hafta haberimizde Instagram isimli mobil fotoğraf paylaşım uygulamasının yeni kullanım koşulları ve gizlilik politikasını açıklaması üzerine dünyanın dört bir yanından kullanıcısının sesini yükselttiğini ve şartlarının kabul edilemez olduğunu dile getirdiğini sizlere duyurmuştuk. Change.org'da Türk, içinde Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkenin katılımıyla yürütülen imza kampanyası 3 günde 10 bine yakın imza toplayarak büyük bir başarıya ulaştı. Kullanıcılarından gelen tepkilere kulaklarını tıkayamayan Instagram önce kullanım koşullarını revize edeceğini açıkladı. Ardından sabırsızca yanıt bekleyen kullanıcılarının oluşturduğu baskı sonucunda geçtiğimiz Cuma günü yani Ekim 2010'da yayınlanan ve o zamandan beri geçerli olan kullanım koşulları ve gizlilik maddelerinin Yeniden geçerli olmasına karar verdi. Değiştirmiyor. Yeni yayınlanan kullanım koşulları maddeler arasında en çok tepkiye sebep olanlardan biri Instagram'ın kullanıcılarının kişisel bilgilerini beğenme, paylaşım gibi detaylarını üçüncü şahıslarla ve reklam amacıyla paylaşabileceğini söyleyen maddeydi. Kampanya başlatan Jennifer sonuçtan çok memnun. Kullanıcılarını dinlediği için Instagram'a da teşekkür ediyor. Jennifer Change.org'da başarısını ilan ederken şöyle demiş, büyük şirketler tarafından bize dayatılan kuralları kabullenmek zorunda değiliz. Geçtiğimiz birkaç gün içinde gördük ki düşüncemizi bir araya gelip ifade ettiğimizde ve doğru olduğuna inandığımız şeyi istediğimizde sesimizi duyurabiliyoruz. Bizler kullanıcıları olarak o sitenin iş yapmasını sağlayan, içerikleri üreten insanlarız. Biz olmadan bu sitelerin var olması mümkün değil. İşte bu yüzden hakkımızdaki bilgilerin, dosyaların ve fotoğrafların kiminle paylaşılacağına karar vermesi gereken de bizleriz. Bugün bir değişim başlattık. Hepinize teşekkür ederim sözleriyle yarattığı değişimi herkesi duyurdu. Jennifer ve destekleyenlere teşekkür etti. Başarıya ulaşan kampanyayı incelemek isterseniz, söylemlere bakmak isterseniz change.org/taksim, Instagram Türkiye adresini ziyaret ederek daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bakalım Taksim metrosunun engelli ulaşımına açılmasını isteyen Simto Alef aynı hızla başarıya ulaşacak mı? Kasım ayından bu yana süren kampanyada Simto, Taksim meydanını yayınlaştırma projesi sebebiyle meydana çıkan engelli asansörünün kapatılmasından dolayı engellilerin ve bebek arabasıyla seyahat eden vatandaşların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekiyor. Bir an önce bu mağduriyetin de giderilmesini talep ediyor. Tekerlikli sandalyesiyle kolaylıkla tek başına ulaşabildiği Taksim'e gitmek, proje inşaatı başladıktan sonra neredeyse imkansız hale gelmiş Simto için. Meydana çıkan asansör iptal edildiği için Gezi parkı asansörünü kullanan ve Gezi Park'a çıkışında meydana ulaşması kaldırımdaki engeveler ve engeller yüzünden neredeyse 40 dakika süren Simto, Change.org'da başlattığı kampanyada İstanbul Ulaşım AŞ'den ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan Gezi Park'ı ile Taksim Meydanı arası, Yaya ulaşımının iyileştirilmesini ve tekerlekli araba ile ulaşım sağlamak için birkaç noktaya rampalar yapılmasını talep ediyor. Kampanya başladığından beri toplanan 3 bin'e yakın imzaya, sosyal medyada yaratılan hassasiyete. Ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'ya yaptığı başvurulara rağmen bir yanıt alamamış olan Simto bu hafta içinde imzaları teslim etmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gitmeye hazırlanıyor. Umarız İstanbul Büyükşehir Belediyesi engelli haklarına olan saygısını Simto'yu dinleyerek gösterir. Kampanya hakkında siz de detaylı bilgi almak ve desteklemek istiyorsanız Taksim Engellilere Yasak adresine change.org Taksim Yasak adresine girerek destek verebilirsiniz. Kampanyayı sosyal medyada takip etmek isterseniz #taksimengellilereyasak hashtag Taksim yasak etiketine bakabilirsiniz. Hashtag Taksim yasak. Başarıya ulaşan ve gelişip yoluna devam eden kampanyalar kadar yeni filizlenen kampanyalara da bir göz atalım bugün. Haftaya başlarken change.org Türkiye sitesi Yine çeşit çeşit kampanyalara ev sahipliği yapmış. Lazca dilinin yok olmaması için çalışmalar yapılması talep eden bir kampanyadan turizm sektöründe öncelikli olarak üniversitelilerin ve liselilerin turizm bölümlerinden mezun olanların çalışmasını talep eden kampanyaya, yerel belediyelerin çocuk kütüphaneleri kurmasını isteyen bir kampanyadan Bergama'nın UNESCO Kültür Mirası listesine girmesini talep edenlere kadar birçok çalışma var yine. Ankara'dan Abdullah Ortaç tarafından Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yönelik başlatılan kampanyanın talebi interneti basın mensuplarına sarı basın kartı verilmesi, yıllardır internet basını olarak büyük emek verdiğini ve internetin de artık bir basın mecrası olduğunu söyleyen Abdullah sarı basın kartı hakkının internet gazetecilerinin de tanınmasını talep ediyor. Kampanyaya gelen imzalarla beraber eklenen yorumlarda internet basın mensuplarının sorunlarına dikkat çekecek türden. Konya'dan İsmail Ethem Taboru, 2007 yılından beri internet haberciliği yaptığını, 6 farklı haber içerikli site yönettiğini ve SSK emeklisi olduğu gerekçesiyle Konya Gazeteciler Cemiyeti'ne bile üye olamadığını söylüyor. Samsun'dan Mustafa Ak ise internet basın mensuplarının ve mecralarının gazete ve televizyonlardan bir farkı olmadığını, hatta internet gazetecilerinin sesinin geleneksel basından daha çok çıktığını söylüyor. Trabzon'dan Halil Bayram ise gelişen teknoloji sayesinde internet basının basılı çıkanlar dışında her işlevinin en az geleneksel basın kadar geliştiğini söylüyor. İsveç'ten seslenen Barış Beydoğan isimli kullanıcı ise, internet medyasında yıllardır emek veren kardeşlerimiz satılık basın karşısında kahramanca mücadele ediyor. Sarı basın kartı asıl onların hakkıdır diyerek imza atmış. Isparta'dan Mehmet Garip ise 8 yıl önce başlayan internet gazeteciliği hikayesini şu sözlerle anlatıyor. Birçok yerde horlanıp toplantıları alınmadım. Bırakmak istesem de çok sevdiğim bu mesleği bırakamıyorum. Yazmadan duramıyorum. Bir basın kuruluşu ile çalışayım desem kabul edip işe almadılar. Şu anda gönüllü olarak kendi sitelerim haricinde 16'dan fazla yere köşe yazarıyım ve bir televizyon kanalında muhabireyim. Ama basın kartım yok. Rusya'dan Sinan Duman ise bu konunun gerçekten önemli olduğunu, artık internetten okunan haber sayısının neredeyse günlük gazete tirajlarını geçtiğini söylüyor ve internet basın mensuplarının da sarı basın kartına sahip olması gerektiğini, çünkü doğru ve gerçek habere ulaşabilmek için haberin kaynağında olmak gerektiğini ekliyor. Ankara'ya bakalım, oradan da bir şey var. Gördüğünüz gibi bütün kentlerden, yurt dışından, her yerden insanlar bu kampanyada ses çıkartıyorlar. Ankara'dan Mevlüt Yiğit ise diyor ki belki de en acı olan yönüyle fiilen haber yapıyorum ama yok sayılıyorum. Oysa yazılı basının kapısında duran güvenlik görevlilerinde bile sarı basın kartı var diyor. Kampanyayı incelemek isterseniz siz de change.org internet basını adresine girebilirsiniz. Change.org Taksim internet e, basını. Evet internette yayıncılık habercilikte en az geleneksel medya basılı ve Televizyon kadar şu anda artık önemini koruyor. Müşterilerin kurum politikalarının oluşmasında söz sahibi olduğu Instagram gibi engellilerin engelsiz bir dünyada yaşadığı yani engelli olma halinin engelsiz olmaktan farkı olmadığı bir dünya diliyle diyoruz. Programımızı sonlandırıyoruz. Herkese esenlikler.